O hem beşikte hem büyüdüğünde insanlara Allah'ın buyruğunu iletecek ve salih kullardan biri olacaktır. Bunun üzerine Meryem çocuğu işaret etti. Onlar beşikteki bir sebi ile nasıl konuşabiliriz dediler. O sabi dile gelerek şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım o beni mübarek kıldı ve yaşadığım sürece namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti. Beni anneme itaat, itaatli kıldı ve beni hayırsız ve zorba biri yapmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde ve öldükten sonra dirileceğim günde de bana selam olsun dedi. Hakkın da şüphelenip anlaşmazlığa düştükleri Meryem oğlu İsa işte budur. O hakkın sözüdür. Meryem 29-34 Meryem oğlu İsa ile annesini de kudretimiz gösteren bir mucize kıldık ve ikisini barınmaya uygun ve suyu olan yüksekçe bir yeri yerleştirdik. Müminun 50 Meryem dedi ki, Rabbim bana hiçbir beşer eli değmemişken benim nasıl çocuğum olabilir? Yüce Allah da emir böyledir. Allah dilediğini yaratır. Bir şeyin olmasını isteyince ona sadece ol der, o da hemen verir. buyurdu. Göklerin ve yerin sahibi Allah'tır. Ona, o ne dilerse yaratır. Şura 49 Cebrail dedi ki, Emir böyledir. Rabbim buyurdu ki, bu benim için kolaydır. Biz onu insanlara kudretimizin bir delili ve katımızdan bir rahmet kılacağız. Bu,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 O da hemen olu verir. Nahl 40. Allah'ın bir çocuk edinmesi olacak şey değildir. Haşa onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Çünkü o bir şeyin olmasını istedim mi ona sadece ol der o da hemen olu verir. Meryem 35. Bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece ol der o da hemen olu verir. Yasin 82. Dirilten de öldüren de odur. O bir işin olmasına hükmettiğinde sadece ol der o da olu verir. Mümin 68. Allah İsa'ya okuyup yazmayı, hikmeti, tevrat ve incili e öğretecektir. Allah onu İsrail yollarına peygamber olarak gönderecek. O da onlara şöyle diyecek: Şüphesiz ben size Rabbinizden büyük bir mucize getirdim. Size çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp ona üfleyeceğim. O da Allah'ın izniyle. Derhal kuş olacak. Allah'ın izniyle anadan doğma körleri, alaca hastaları iyileştireceğim ve yine Allah'ın izniyle ölüleri dirilteceğim. Evlerinizde ne yiyip neleri biriktirdiğinizi size bir haber vereceğim. Bir bir haber vereceğim. Eğer inanmak isterseniz bunda sizin için büyük bir ibret vardır. İsa onlara apaçık mucizelerle geldiğinde dedi ki, ben size hikmetle ve anlaşmazlığa düştüğünüz şeylerin bir kısmını açıklamak için geldim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Zuhruf 63 O zaman Allah şöyle buyurur. Ey Meryem oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Hani seni ruhul kudüs ile desteklemiştim de hem beşikteyken hem yetişkinlik çağımda insanlarla konuşurdun. Hani sana yazı yazmayı hikmeti Tevrat ve İncil'e öğretmiştim. Hani benim, izimle, çam, benim iznimle çamurdan bir kuş yapar, ona üflerdin de benim iznimle o bir kuş verirdi. Yine benim iznimle anadan doğma körlerin gözlerini açar, alacayı iyileştirirdin. Yine benim iznimle ölüleri diriltirdin. Hani İsrailoğullarına mucizeler getirdiğin ve onların kafir olanları bu düpedüz büyü dedikleri zaman onların elinden seni ben kurtarmıştım. Maide 110 Ben size benden önce gönderilen Tevrat'ı tasdik etmek üzere ve daha önce size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gönderildim. Size Rabbinizden açık bir mucize getirdim. O halde Allah'a karşı gelmekten korkun ve bana itaat edin. Yahudilerin uyguladığı zulümler ve pek çok insanı Allah yoluna uzaklaştırmaları yüzünden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 İsa İsrailoğullarının inkar edeceğini hissedince Allah yoluna davet etmede kim bana yardımcı olacak diye sordu. Havariler Allah yolunda yardımcım biz olacağız. Allah'a iman ettik. Şahit ol ki bizler Müslümanız diye cevap verdiler. Ey iman edenler Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa havarilere Allah yolunda bana yardım edecek kim var diye sormuş. Havariler de Allah'ın yardımcıları biziz demişlerdi. Böylece İsrailoğullarından bir zümre iman etti, bir zümre ise kafir oldu. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik ve onları onlar üstün geldiler. Saf 14 Havariler sözlerine şöyle devam ettiler. Rabbimiz, İndirdiğim vahye inandık, peygamberinin emrine uyduk, öyle ise bizi şahitlik edenlerle birlikte yaz. Peygambere indirileni dinledikleri zaman onun gerçeği dile getirdiğini anladıkları için gözlerinin yaşta olduğunu görürsün. Onlar şöyle derler, Rabbimiz biz iman ettik, bize hakka şahitlik edenlerle beraber yaz. Maide 83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 Onlara İsa Mesih'miş gibi göründü. Şüphesiz İsa hakkında farklı fikirlere sahip olanlar onun öldürülmesi hususunda da şüphe içerisinde dediler. Bu konuda zan ve hayallerinin peşinden gitmekten başka hiçbir bilgileri yoktur. O öldürdükleri şahsın İsa olduğunu kesin bir şekilde bilemediler. Nisa 157 Hani kafirler seni tutuklayıp hapsetmek veya öldürmek veya hutta yurdundan çıkarmak için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurmaya çalışsınlar ama Allah da onların tuzaklarına karşılık verecektir. Allah tuzak kuranlara en güzel karşılığı verendir. Enfal 30 Çektikleri bir sıkıntıdan sonra insanlara biraz rahatlık verdiğimizde hemen ayetlerimizi inkara yönelip planlar yaparlar. De ki, hileye karşı Allah'ın tedbiri daha çabuktur. Bizim elçilerimiz yaptığınız hileleri bir bir yazıyorlar. Yunus 21 Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Fakat bütün tuzakları tersine çevirmek Allah'ın elindedir. Herkesin ne kazandığını o bilir. Dünyanın sonunda güzel bir hayatın kimi beklediğini kafirler de yakında anlayacaklar. Rat 42 Gerçekten de onlar hile yapmaya kalktılar. Onların hileleri dağları yerinden oynatacak kadar güçlü olsa bile... ...Allah onların bütün düzenliliklerini bilmektedir. İbrahim 46 Onlar bir tuzak kurdu ama onlar farkında olmadan biz de bir tuzak kurduk. İşte bak tuzaklarının sonu ne oldu? Onları da kavimlerini de hepsini birden helak ettik. Nemil 51 Çünkü yeryüzünde büyüklük taslıyor... Ve kötülük, kötülük tuzakları tasarlıyorlardı. Fakat kötü tuzak ancak sahibinin ayağına dolanır. Fatır 43 Hani Allah şöyle buyurmuştu Ey İsa seni vefat ettirip kendi katımı yükselteceğim. İnkar edenlerden ve onların çirkin davranışlarından seni uzak tutacağım ve sana tabi olanları Kıyamet gününe kadar inkar edenlere üstün kılacağım. Sonunda hepiniz buna döneceksiniz. Ben de dünyadayken anlaşamadığınız konularda aranızda hükmü vereceğim. Bilakis Allah onu kendi katını yükseltmiştir. Allah karşı konulmaz kudret sahibi ve her şeyi yerli yerinde yapandır. Nisa 158 De ki, ey yükleri ve eri yoktan yaratan, görünür ve görünmez her şeyi bilen Allah'ım. Anlaşmazlığa düştükleri şeyler hakkında kulların arasında hükmü sen verirsin. Zümer 46. İnkar edenleri dünyada da ahirette de şiddetli bir şekilde cezalandıracağım. Onları koruyacak yardımcıları da olmayacak. Fakat iman edip salih amenler yapanlara gelince, Allah onların mükafatını eksiksiz verecek. Çünkü Allah zalimleri sevmez. Bu ifade Nisa suresi 173. ayette aynen geçmektedir. Allah içinden içinizden iman edip salih ameller yapanlara şu vaatlerde bulunmuştur. Kendilerinden öncekileri yeryüzüne hakim kıldığı gibi onları da mutlaka hakim kılacak. Onlara kendileri için razı olduğu dinlerini yaşama imkanı verecek ve korkularını güvene çevirecektir. Çünkü onlar, bana kulluk edenler hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kim inkara saparsa, işte onlar doğru yoldan çıkanların ta kendileridir. Nur 55 Ebu Hureyye ad-i Allah'ın rivayet ettiğine göre, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Yedi şeye gelip çatmadan iyi işler yapmaya bakın. Yoksa siz insana görevini unutturan, fakirlikten, azdıran zenginlikten, halsiz bırakan hastalıktan bunaklaştıran ihtiyarlıktan, ansızın yakalayan ölümden gelmesi beklenen şeylerin en fenası deccaldan. Belası daha büyük ve daha acı olan kıyametten başka bir şeyin mi gelmesini bekliyorsunuz, Tirmizi. Sana anlattığımız bu kıssalar, senin peygamberliğini gösteren bir takım mucizeler olup, hikmet dolu Kur'an'dandır. Allah katında İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Allah Ademi topraktan var etti, sonra ona ol dedi. O da olu verdi. Hazreti Adem'in Yaratılış hikayesi Hz. İsa'nın yaratılışından daha ilginç olduğu halde hiç kimse kalkıp da Adem'e Allah'ın oğlu veya Allah'ı Allah demiyor. İsa hakkında yanlış kanaat sahibi olanlar bu ayet üzerinde çok iyi düşünmelidir. Sizi bir çamurdan yaratan sonra bir ecer belirleyen odur. Enam 2 Bu konuda gerçek sana Rabbinden gelmiştir. Öyleyse sakın şüphe edenlerden olma. Bu konuda bu konuda gerçek sana Rabbinden gelmiştir. Öyleyse sakın şüphe edenlerden olma. Bakara 147. Sana gerçek bilgi geldikten sonra kimseninle bu konuda münakaşa ederse onlara de ki: "Gelin çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, nefislerimizi ve nefislerinizi çağırıp bir araya getirelim. Sonra da Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diye dua edelim. Hicretin 9. yılında Necran Hristiyanlarından bir heyet Medine'ye geldi ve kendilerine İslamiyet'e davet eden Resul-i Ekrem ile Hz. İsa hakkında tartıştı. Bu olay üzerine nazil olan Ali İmran Suresinin ilk 80 ayeti İslamiyetin bu konudaki görüşlerini ortaya koydu. Allah Teala bu surenin 61. ayetinde Rasul ekleme onlar yine aynı tartışmaya kalkarlarsa kendileriyle lanetleşmesini emretti. Önemli bir kısmı psikopastlardan oluşan bu heyet biri peygamberle lanetleşmenin kötü sonucunu bildikleri için buna yanaşmadılar. Bu ayet bir tartışma esnasında haksız ve yalancı olanın Allah'ın lanetine uğraması için kim haksıza Allah ona lanet etsin diye birbirine lanet etmesi anlamında mübahale, iptihal ayeti diye anılır. Mübahale Şüphesiz bu anlatılanlardan gerçek kıssalardır. Allah'tan başka ilah yoktur. Şüphesiz Allah karşı konulmaz kudret sahibi ve her şeyi yerli yerince yapandır. Eğer onlar bu söylenenleri kabul etmezlerse üzülme. Çünkü Allah fitne fesat çıkaranları iyi bilir. De ki ey ehli kitap gelin aramızdaki ortak olan sözle buluşalım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rab edinmeyelim. Eğer bunu da kabul etmezlerse onlara şahit olun ki bizler Allah'ın emirlerine teslim olmuş Müslümanlarız deyin. Kur'an-ı Kerim'de ehli kitap kavramından Yahudi ve Hristiyanlar anlaşılmakta ve muhtelif ayetlerde onlardan kendilerine kitap verdiklerimiz, kendilerine kitap verilenler diye söz edilmektedir. Elbette biz her ümmete Allah'a ibadet edin, şeytani güçlerden uzak durun diye uyaran bir peygamber gönderdik. Allah onlardan kimine doğru yolu nasip etti, kimine de doğru yoldan sapmayı hak etti. Yeryüzünde gezip dolaşın da peygamberlere yalancı diyenlerin sonu nasıl olmuş? Bakın. Nahıl 6. Biz senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk edin diye vah etmiş olmayalım. Enbiya 25 Ey ehli kitap! İbrahim hakkında niye tartışıp duruyorsunuz? Halbuki Tevrat'ta da İncil'de de kesinlikle ondan sonra indirilmiştir. Aklınızı kullanmayacak mısınız? Yoksa siz İbrahim İsmail İshak, Yakup ile torunlarının hep Yahudi ve Hristiyan olduklarını mı iddia ediyorsunuz? Onlara şöyle de, siz mi daha iyi bileceksiniz yoksa Allah mı? Allah'ın bildirdiği bir gerçeği söylemeyip gizleyenden daha zalim kim olabilir? Ama Allah sizin yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Bakara 140 Aklınızı kullanmayacak mısınız? İfadesinin geçtiği yerler Bakara Suresi 44. ayetin dipnotunda gösterilmiştir.